ne darsa yani yeah, yeah. Piyasa, Ya ya duydum piyasaya repli lazım beni yolladı basement ama jokerla kabıyla mavi rozet aldığım tekler facebook <gülüyor> Yeni moda Instagram, YouTube, Twitter, Tumblr, West Corp'tan Ünlü olmak seneden yazıyorum böyle West Coast Do, Re Mi, Fa, Sol. <gülüyor> Soprano, Meso Bana gereken sağlam kafiyeler bir de bir fincan espresso Hip Hop Chaps'taki Joker demek İnterde Crespo Ne sandın dürbün yetmez görmen için lazım teleskop Sıkıldık aynı filmi tekrar izlemekten Sabah akşam herkese vallahi etmekten Bıktık usandık hep nasihat dinlemekten Kuralları bozuyoruz hayat bizim bu yüzden de Kafamıza göre, kafamıza göre Biz ne dersek öyle yani kafamıza göre Kafamıza göre, kafamıza göre, kafamıza göre. Biz ne derse köyle yani artık bundan böyle kafamıza göre kafamıza göre Biz ne derse köyle yani kafamıza göre kafamıza göre kafamıza göre Biz ne derse köyle yani artık bundan böyle 2018'e gönderilmiş bir terminatörüm hasta vista Kalem elimde rap yazarken atabilirim şapkana bakmadan imza Hangisi bana yetişebilir ki Bugatti, Ferrari, Mazda ve Nissan Mercedes, Lexus, Pagani ses duvarını yırtıp parçaladıysam Literatürde buna zirve deniyor mağaradasın bana rastlamadıysan Fazla da havlama sahibin gaz verip tasmanı bağlamadıysa Ben aslanım arkana yaslanıp pratına baksana Başkalarıyla kıyaslama şans sana Başka zaman dilimindeyim aşk karakteri yazmayan Aç kalacaksa bir baştan alalım haber aşk takımız o yüzden kapalı baraj kapıları daha saçmalamadım Tüm kralların taktığı taçlar Kafamıza göre, kafamıza göre Biz ne dersek öyle yani Kafamıza göre, kafamıza göre Kafamıza göre, biz ne dersek öyle yani Artık bundan böyle Kafamıza göre, kafamıza göre Biz ne dersek öyle yani Kafamıza göre, kafamıza göre, kafamıza göre